Sıfırı nasıl yiyelim? gerçekten. Buraya <gülüyor> gelmek <gülüyor> çok güzel olacak. Neyse, Merhaba ben Nazlı Ödevci. <gülüyor> Merhaba ben Cenk Terli. Giyisi Gün... takası toplantısı. Evet bugün sizlere gölge kafeden sesleniyoruz. <gülüyor> evet anlat bakalım nasıl geçti? Çok güzel geçti. 19 Şubat 2012 pazar günü yaptığımız birinci giysi <gülüyor> takası etkinliği. Birinci giysi takası buluşması. Merhaba ben bir tane çay istiyorum. Bir de şu balkabaklı cheese istiyorum. Amerikano evet. ve havuçlu kek. Ha, bir... Haa... On beş dakika. <gülüyor> Anca demenecek. Çokmuş. Evet, aslında o kadar oturacağız. Bekleyebilirim. O zaman alayım ben bir keki Bir de su isteyeyim <gülüyor> ben. Sıcak olur. E, başından mı anlatayım nasıl gelişti olaylar diye? Yo, başından anlatma. İpkinlik gününü anlatırsan. Yani etkinin başından itibaren. Yani o günün başından itibaren. Şöyle oldu. Ben biraz geç geldim. Saat üç hmm. çeyrek geçe. Biz internette saat 3 ile 4 arası kıyafetler getirilecek yazmıştık. Hı hı. O nedenle ben geldiğimde zaten içeride birkaç kişi vardı ve asıyorlardı. Süper. Ee, şey hazırlanmış, demirler hazırlanmış, konulmuş onları ortaya. Tabi tabi ben Cengiz abiyle konuşmuştum. Hı hı. Otonom olması da iyi bir yandan yani insanlar gelip böyle tamam oraya asalım hı hı. falan dedikleri için baya iyi bence. Benim gördüğüm şey aslında şöyleydi. Ee, biz orada bekleyeceğiz İnsanlar bize kıyafetlerini verecek Hı. Sonra da lounge'a geçecek oturacaklar Onları biz kıyafetleri biz ayarlayıp Hı -hı. Asacağız Tabii ben geç kaldığım için çoktan insanlar içeriye girmişti Asıyorlardı Hı -hı. O saatten sonra da bıraktım yani İyi, Dedim, dedim böyle gelirsin O yüzden gelen insanlara ben Buyurun içeri geçin erkekler burası Kadınlar burası İstediğiniz gibi asın dedim Hı -hı. Ee, Buna sonra geleceğim Şimdi devam edeyim günü anlatmaya ee, i̇lk girdiğimde gördüğüm şey beni şöyle şaşırttı. Ee, ben herkes bir iki parça getirir zannetmiştim. Ama girdiğimde üç kişi vardı <gülüyor> ve neredeyse askıların yarısı doluydu. <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan e, çok istekli olan kişiler gelmiş ilk başta ve gelenler 20-25 parça getirmiş. Çok iyi. Bu beni müthiş sevindirdi. Ee, Tabii biraz karışık tortu. Ben hemen önceden yaptığımız planları açtım Hı -hı. ve o içeride bulunan herkes yardım etti. Dekoru hazırladık. Kadınlar bir sahnenin ön tarafında, erkekler girişte sağda, e, Kolilerde koliler de bütün duvar boyunca bir sıra halinde. Hı -hı. Ortadaki boşluğa da rastgele 2-3 koli koyduk. Onların üzerine de ayakkabı, çanta gibi aksesuarları yerleştirebileceklerdi. Bunun şu avantajı oldu. Girdiğiniz zaman mekanı tamamen görebiliyordunuz ve ee, yorumlardan birini söylüyorum. İnsanların insanları izlemek için boş bir alanı oldu. Aa, ee, şey aslında ]irse. insanlar or, ö, ön planda. Siyafetler biraz daha arka planda gibi. Bir erkeğin yorumu Urban Outfitters'a benzemiş. Hmm. Dekor olarak. Bakalım biz tekrar onu. <gülüyor> Ben dolaşım açısından e, o şekil yerleştirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, şeylerin Askılıkların arkalı önlü bakılabilir şekilde değil de sadece bir taraftan bakılabilir gibi yerleştirilmiş olması iyi oldu. Hı hı. Çünkü bir taraftan biri bir şey çekerken öbür taraftan aynı anda biri tutmadı. Yani o sırada insanlar ilerledi. Yani dekor konusunda ben çok tatmin oldum. Süper. Hı hı. Kutular uşuna gitti mi? Benim kendi hoşuma çok kötü. <gülüyor> Sen? Baktın ben görmedim mi? ki. Hara mı görmedin? Ay çok azını gördüm yani. Fotoğrafları gördüm çekisti. Şöyle oldu. Onda da Can'la biz boyuyorduk. Evet. Can da Indigo'da çalışıyor. Öyle tek tek anlatıyorum ama. Ee... Biz boyarken dışı açık havada boyadığımız için yanlışlıkla boya sıçradı. Hmm. Sıçrayınca, aa dedim, süper. Altını bir renge boyayalım, üstüne Aha. de sıçratalım. İyi. Yani e, şeyle, fırçayla, hmm. mesela maviyse üstüne kırmızı sıçrattık. Hmm. sarıysa ise üzerine mavi sıçrattık. Böyle hep karıştırdık renkleri süper oldu. Bence çok güzel oldu. Ee, dekor gibi durdu hakikaten. Devam ediyorum. 3 ile dört arasında değil, insanlar dörtten sonra daha çok geldiler bu noktada söyleyeceğim şey saat konusunu net söylemeliyiz bence. Hmm. Çünkü 5'e 10 kalı biri gelip giysi bırakınca oturup lounge'da film izlemeye, onun ticket'ların arkasındaki yazıları okumaya vakti olmadı. Hı hı. Bu bir eleştiriydi bana gelen. Aa şeyleri, biz yazılarını hiç görmedik dediler. Ne güzel yazılar yazıyormuş. Okurduk oturup ticket dediler. Onu daha okunabilir hale getirmemiz lazım. Veya dağıtırken de insanlara bakın arkasında bir şey yazıyordu dememiz lazım. Arkasında da geri dönüşümle sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler vardı. Diyelim. Hmm. Düşünüyorum. Ama saati kesin net bir şekilde dörde kadar veya neyse o saatte getirin dediğiniz iyi olacaktır. Hmm. Ee, onun haricinde saat beş olduğunda her gelen kendisi yerleştirdi. Hmm. Bana hiçbir iş kalmadı. Çok güzel o, bence gayet. Tabii yerleştirirken herkesi mevcut olanları inceleme fırsatı oldu. O yüzden bilinmiş oldu herkes. Hemen yürüyorum ve bunu alıyorum. İşte onun o noktası var. Bize verirlerse ne geldiğini görmüyorlar. Hı hı. Böyle kendi koydukları için bir de tur atıp çıkıyorlar. ben gidiyorum şunu alayım diye. O da bir not olarak. Gelsin. Bir dahaki sefer daha aslında bunu oyun oyun haline dönüştürmek açısından tabii ki önden almak ve onların görmemesi daha iyi. Çünkü size... daha meraklı olacaklardır yani. Ne geldi? Evet ama denenebilir yani bu. Belki başka yerlerde başka boyuttaki şeyler yapılırken hani bir kısmı açık olabilir. Yani bu ilkinde olduğu gibi, kendi koydukları bir şey, bir başkası daha büyük olan yerlerde öyle uygulanabilir falan. Güzel. Devam ediyorum. <gülüyor> ee, tabii benim hani şeyim, düşüncem, bunun çok daha büyümesi. O zaman şöyle bir şey olabilir mi acaba? Çok büyük mekan, biz kontrol ediyoruz, bakmıyoruz. Hı -hı. Gelen bir şeyi açtırırken, bir şeyi de alıp götürebilir belki. O, o gün olmadı kesinlikle. bir daha az. Olacağım. Evet yani. Peki e, film vesaire durumları o kadar izlenemedi galiba? Şöyle olduk, misiyi getiren gitti. Ee, beklemediler lounge'da. Saat 510kala kadar geri geldiler. Hı -hı. O zaman da hani ilerlemişti o esnada. Ee, o esnada lounge'da bekleyen gözlüyken benim kapıları açıp evet başladı takasınız demeyi beklerken Hı -hı. bir 5 dakika maksimum izlediler. Hı -hı. Belki onları zaten şeyde yapmakta fayda var yani önden duyurmak, sonuçta biz o filmleri bir şekilde satın alıyor falan değiliz yani onlar internette var olan filmler ve YouTube'da bulunuyorlar ve hakları da paylaşıma açık aslında. Belki onların gerçekten linklerini falan da paylaşıp onları fon olarak hani kullanmak o etkinlik boyunca. Yani şimdi film başladı, izliyoruz falan gibi bir şey değil de onları sürekli dönen şeyler halinde bırakmak ve bu tüm etkinliğin zamanını sadece etkinlik günü ve saatleri arasından çıkartıp duyurusundan bitişine ve sonrasındaki deneyimlerin paylaşımına kadar süren böyle bayağı esnek ve geniş bir süre olarak tanımlamakta fayda var. Yani bizim belki yapacağımız şey zaten şu olabilir. İşte hani bu ortamı sağlıyor olmak, bu etkinliği kuruyor olmak artı bununla ilgili bilinmesi gereken bilgileri işte etnas etiketlerin arkasına yazıyorsak onların bulmak, ayıklamak. Bir de insanların bilmesini istediğimiz ilginç filmleri, videoları, parçaları, kişileri, kişilerle yapılmış röportajları vesaire mümkün olunca tabir yerindeyse kamuoyu açmak olabilir yani. Ve bunun zamanını da genişletmek. Çünkü zaten bizim şey gibi derdimiz yok. Aa işte biz bunu yaptık, şimdi sürprizi kaçmasın da, şimdi şu olsun, sonra bu olsun falan diye çok net tanımlı bir şeyimiz yok. Daha çok bütün bu hissiyatı, bu paylaşımın kendisini ortaya koymak en önemli evet. olan şey aslında işte Fülya da belki gelseydi o da enteresan şeyler anlatabilirdi kendi yani, önceki deneyimlerinden çoğu yani, değişim exchange evet yani kendisi moda tasarımcısı Hı -hı. olarak modanın tüm kurmaya çalıştığı bu piyasanı piyasaya Hı -hı. onun reklamlarına işte nasıl değilim ıı, örnek alınması gereken karakterlerine tiplerine falan karşı bir ihanet aslında örgütlüyor. Evet. Ee, onu. Onu dinlemek, bir sonraki etkinlikte de umarız ki onu da dahil edebilmek baya ilginç olacak yani. Kesinlikle olacak. içinden birinin her evet. düşündüğü önemli tabii. Evet. Peki, şöyle de oldu etkinlikten sonra bana mail atanlar, o gün yayını gösterdiğiniz filmler neydi, Hı -hı. İzleyemedik, merak ediyorum diyenler oldu, ben de linklerimi yolladım. <gülüyor> evet. Demek ki en azından bir farkındalık yarattık ve o filmi merak ettik, bunun mantığını anladık, izlemek istiyoruz dediler. <gülüyor> <gülüyor> Peki, saat 5.00'dan, çok da kiktik. Evet. Ee, ben daha önce, evet başladı dedim. Ee, i̇nsanlar da çok sakin bir şekilde, şöyle koşturarak, atlayarak... Sen bir izdahımı bekliyorsun aslında, ne? daha önceki deneyiminden dolayı Hayır. tabii. Ben açıkçası, bana <gülüyor> söyleyen arkadaşlarım her zaman da fiştikliyorlar. Aman Türk, hepsi atlar, hmm. kavga izdahım çıkacak falan. Hmm. Hayır, öyle olmayacak diyorum. Evet. Ve benim dediğim oldu. İyiymiş. Çok elit, çok sakin. <gülüyor> bir şekilde insanlar tertin tertin gittiler. müzikler çok etkiliydi. He. Ee, müzik Jason Razdan evet. e, I'm Yours tarzı. Evet. <gülüyor> çok güzel. İşte bir güzel pazar akustikti. Müzikleri şahane. Tam süper, fena ee, değil. bunu gelip bana söylediler çünkü ya müzikler de tam uydu dediler. <gülüyor> çok güzel. Keşke de <Çekin'de> yarısı gelsemiş. <gülüyor> evet, evet. <yani>. Ne <gülüyor> <gülüyor> Dev bir kek yiyorum. Tamam. Evet. Bayağı büyük. Şüper. Müzikler de harikaydı. Müziklerin seçimi de son 1 dakika içerisinde oldu. Tamam, gayet <gülüyor> <abi. İyi misin gülüyor> işte? Ben şey diyorum, caz açın, blues açın. Ya tamam, şuradan bir şey koy dedi. Orada barış mıydı diyecek setin önünde duran çocuğun adı? Hangisi? Uzun saçlı, bıyıklı. Ha. O Uzun şey, saçlı müzik, çocuğun. Indigo'nun müzik, falan müzik müziklerini falan ayarlar. Ne dedi? Boratkin'in konusu ne dedi? Şu şu şu dedik, ha tamam dedi. E çöktü. <gülüyor> nokta Neyse ilk gözlemim şu. Herkes milli dişeyi koşarak <gülüyor> <gülüyor> aldı. Koşarak değil, hayır hayır. <gülüyor> Gidip aldı, çantasını koydu. Bu bir. Sonra ikinci turlar başladı. Ee, çok sakin, müthiş bir şey. Ee, nasıl diyeyim? Çok böyle... Harika gelişti yani. Hiç böyle Mangonun hani yılının elbisesi olur, kızlar yüzüne evet. atlar. Böyle bir şey yoktu. Pazar gibi de değildi. Müthiş Kadınlık hormonlarıyla karışık ter kokularının böyle havalarda uçuştuğu evet, bir yani. şey değil yani. Değil mi? Tur bir insan ve kimse de hani bedava ya şunu da alayım, bunu da alayım demiyor. 20 tane ticket'ı var. 4 parça seçiyor. Çok iyi. Ee, ve bir süre sonra artık 3. turda şöyle olaylar oldu. Erkekler kadın beyanlarına gidip kadınlar için bir şeyler beğendiler. Çok güzel. Kadınlar erkek rayonuna gidip sevdikleri erkek için bir gömlek seçtiler. Şapka al anlamına ihtiyacı olmayan oldu. Bu benim çok hoşuma gitti. Hı hı. Yani kadın elbisesi alan bir sürü erkek oldu. Çünkü orada beğeniyor, <gülüyor> götürmek istiyor arkadaşına. Bence çok güzeldi. O etkileşimi ancak orada görebiliyorsun. İkinci etkileşimde şu oldu. Orada indik oda çalışan bazı gençler. Hı. Benim arkadaşım gelen bir arkadaşının fazla ticket'ı vardı. Şey dedi arkadaşım, e, git seç beğen bir tane ben sana alayım.'' dedi. Giymiş. <gülüyor> Böylece hiç tanımadığı bir insana bir hediye alan e, insan arada e, çok oldu. Çok iyi. Bir de bu şeyi ya, hani kıyafete sen bir bağlılık geliştiriyorsun ya belli bir şeyden sonra. Evet. Yani o maddeyi böyle kularcasına seviyorsun falan. Evet. Birdenbire o dönüşümün içine girdiğinde ve bir fişe dönüştüğünde artık o kadar önemli kalmıyor yani. Aynen. Aslında hiçbir şey bize ait değil. olmamalı evet. da. Ama biraz çok belirtiyoruz. O bakımdan da iyi oldu. Üçüncü, şey, dördüncü notum da şu. Takasa dair e, gerçekleştiğinde fark ettiğim. Hı hı. E, artık insanları aldı. Kollarında yeni giyip var. Ve şöyle diyorlar. Aa o benimdi şapka benim de. Öyle mi? Ay yakışmış mı? Çok güzel olmuş sana. Ben beğenmiyordum. Ay niye bıraktın? Çünkü şu nedenden filan. <gülüyor> Kimileri de şaşırdı çünkü hiç giymemiş bir kaban. Kaban hani büyük, kalın, e, pahalı bir şeydir ama hiç giyinmemiş. Kız vermiş istemiyor. E, diğeri de çok şaşırıyor çünkü o kadar yakıştı ki üzerine. Hı -hı. Böyle bir diyaloglar, bu diyalogların karşılığında kahkahalar, ay fotoğrafını çekeyim demeler. Hı -hı. Ee, yani insanların mutluluğu gözlerinden taşıyordu. Beşinci notum, bir çocuk geldi. Bu çocuk bir e, reklam ajansında çalışıyor. Aynı hmm. zamanda aktivistmiş. Greenpeace benzer örgütlerle. Kıyafet getirmemiş ama merak etmiş ne hmm. yapacağımızı nasıl olacağını. Bütün etkinlik boyunca fotoğrafladı, tweet attı. En sonunda hani, bana gelip çok güzel oldu. Bir dahakine kesin geliyorum, 10 kişi getiriyorum, iyi bir fikir dedi. Peki onunla ilişkimiz var mı? Ben Facebook'tan arkadaş oldum. Ha süper. İlişkimiz fotoğrafları... Twitter'dan da arkadaş oldum ve retweet falan yaptım. Bir sonrakinde tamam. daha dört bir koldan yayacağız yani. E, süper, çok güzel. Bir de o fotoğrafları falan da toplarlasak bir yerde çok iyi olacak yani. Evet, olabilir. <gülüyor> Tabii sadece çocuk değil, ben de tweet attım. Benim başka bir işte reklam ajansından veya sanat kültür sanat ajansından arkadaşım da duyurdu. Ona da bir sürü like'lar geldi. Kesin geliyoruz bir dahakine. Yorumları da yazıldı dağıtır. Not olarak. Görelim bakalım. Sonuncu şeyi söylüyorum. Herkes gitti, herkes mutlu bir şekilde evine döndü. Ama o kadar beğenip beğenen insan oldu ki benimle kalmak istediler. <gülüyor> Toplanması ve kolilenmesi için. <gülüyor> ee, koliledik hep beraber yarım saat kadar. Dört kolye elbise doldu. Onları hala ne olduğunu bilmiyorum. İndigo'da vereceğiz. duruyorlar hala. Tamam vereceğiz. Koleledik ve hala gitmediler. Bunun keyfiyle gidip bir yerde kahve içtik. Evet, o kadar da notlarımı yazdım. Ee, Nesli Kayalı diye bir kız. Mimar kendisi. Hı, hmm, tanıyorum. Öyle mi? Aha. Şimdi insanların bana söylediği ve o esnada dağıldığım notları söylüyorum. Nesli şöyle demiş. Indigo'dun girişinde hiçbir bilgi yoktu. Girdiğim zaman afalladım. Nereye gideceğimi bilemedim. Bence girişte kapıya giysi takası etkinliği yazın. Veya kapıda alın kıyafetleri de Doğru. Bugün yorumu birkaç kişiden daha aldım. Problem var. Ee, bu tarz eskiyi daha fazla yaymak lazım bilgi paylaşımı çok önemli. Mesela bir hafta verilmiştir yaymak için bu çok kısa bir süre. Ben ne zaman olduğunu arkadaşlarıma duyurmak için hiç vaktim olmadı. Hı hı. En az üç hafta önceden yayın ki, yayınlayın ki daha fazla vakti olsun insanların duyurmaya. O ederim. zaman bu etkinlik ayda bir olacak bir etkinlik mi? Ben diye düşünüyorum. Ben işte. ayda bir olacak diye düşünüyorum. Tamam çünkü onun yayılma periyoduyla tekrarlanma sıklığı arasında da bir ilişki olması gerekiyor yani. Ee, ayda birden daha sık olmamak kaydıyla iki ayda bir Üçü kayda bir, öyle bir şey olabilir. Evet. Çünkü çok sık olacak bir şey değil Yok, çok sık, Evet doğru diyorsun yani bir de o kadar belki kıyafet zaten birikmez insanlarda. Yani o kadar da fazla duyulmaz, bir de müdavimlerinin falan olması bizim açımızdan ilginç olabilir. Çünkü e, o zaman şöyle olacak, kişisel olarak kendi alışveriş pratiklerini dönüştürmüş olan insanlar oluşmuş olacak. Yani. Kesinlikle. Mesela ya şunu bırakmayayım, liste kısmına veririm bunu diyen. Evet. Ya, mevsim... ya da şunu almayayım giysi takasını ben... bir gider bakarım belki oradan bulurum bir evet. Ha Çok iyi bir şey hatırlattın, ben böyle giyinmek istiyorum yorumu 3-4 kişiden duydum. Ben tamamen böyle giyinebilirim diyen insanlar <gülüyor> duydum. Çok iyi. Bu arada gelen malzemelerin kalitesi süperdi. Hiç giyilmemiş olan, çok şık olan bir üzerimde bir tane <gülüyor> var siz göremiyorsunuz. Son olarak ne diyorum? Ee, mevsim bile yapabiliriz yani dört mevsim Be belki beş kere hani aslında belki yani her mevsim iki kere yapmak belki uygun olabilir evet yani bir mevsimin başında bir sonunda üç, ay. üç ayda iki kere evet iki, iki kere yani, bir, yani işte bir buçuk ayda bir tekrarlanan bir şey aynen kesinlikle yani bir mevsim başı bir mevsim sonu olursa tam mevsimden önce kıyafetleri takas etmiş olursun. Bir de mevsim dönüşünde işte mevsimden arta kalan kıyafetleri Ay, güzel. Böylece konsepte verimlerimiz daha kolay oldu. Evet. Sonbahar, ilkbahar. Aynen öyle. İlkbahar yaz kıyas. Aynen öyle. <gülüyor> Yorumlara devam ediyorum. Nah. <gülüyor> Nesli çok şey anlattı ama çok not alamadım. Eee bir de daha büyük bir mekan olabilirim dedi. Biraz küçük geldi orası açıkçası. Ee, şimdilik indigo'da... E, da yetmediyse artık... indigo yetmedi. <gülüyor> Net söylüyorum. 10 Ko kolenin üzerinde elbiseler 3 kattı. Hmm. Yani şey yapmaları lazım sanırım. Bunu dikdik böyle açmaları... Askılar yetmedi. Ki gelen 20-25 kişiydi maksimum. <gülüyor> yani daha zamanla bence daha büyük bir yere taşınmalı bu etkinlik. Bu etkinlik olabilir. Söz gelimi e, bir sergi yap, salt mesela. Ya da hmm, olabilir Antichef, yani çok büyük bir yer söyledim ama hmm. ya aklıma gelen bir yer vardı benim. Çok büyük, açık, geniş bir alan olan. Şeyi konuşabiliriz. Yani şöyle bir şey de olabilir. İyi havalarda bu sokakta da olabilir bence. Tabii senin sokak fikrin var. Ben nasıl olacağını düşünemiyorum. Sokaktan geçen biri bir kıyafet alıp istemiyorum. Ama işte o sokağı da biz, yani geçiş yeri ve kıyafetlerin durduğu yerler olarak tasarlayabiliriz aslında. Yani yine oradaki, TomTom'un tom çevresindeki yerleri düşünüyorum. Bizim yaptığımız binanın yan tarafında boş bir arsa var ya, o arsa mesela bunun için kullanılabilir millet kalabalığı sokakta toplanıyordur bunun. Limonun tadı satarız. Evet her hepsi olabilir yani. öyle. Açık havada baya böyle sık sık giysilerin falan konulduğu bir yer olabilir yani. Bir tarafında kutular, bir tarafında askılar. Boylu boyunca böyle falan giden. olabilir. açık havada olmasını isterim. İstanbul'da açık hava çok olur. Tartu tek derdim. Alman şeysiz Bununla alakası olmayan oradan geçerken sulandırıp alalım gidelim yapması paralı mı diyor? Herif kişimiz var ya zaten yani. Yok yani şımaran bir sürü insan olur Giysilerin ne işe olmayabilir yani giysilerin durduğu yerde sokağı e, kontrollü bir şekilde ayırabilirsek. Evet. Ki bu bahsettiğim arsa da yapmak onun çok mümkün e, çünkü oranın da yıkık bina duvarının kapı gibi bıraktığı bir boşluk var. Oradan sadece elinde fişi olan kişiler geçebilir. Eser şu yazlık ısınamanın yapıldığı yerinde evet, evet. o boşluğu. Aha. Doğru orası tek girişi olan çıkmaz evet. sokak. Orada kontrol ediyoruz. Nefes. Sonra Eser şunları söyledi. Çift taraflı bakılabilir olmaması iyi olmuş. Gerçekten güzeldi. Öbür türlü karmaşa olabilirdi dedi. Ee, mekan düzenlemesi insan odaklıydı. İnsanlar birbirlerini görüyorlardı, birbirleriyle konuşuyorlardı gezerken. Ortadaki o heykelimsi şeyin üzerinde sadece ayakkabı aksesuarların olması çok iyiydi. Yani açık bir mekanda dolaşmak iyiydi Hı -hı. Ve daha fazla tanıtma ihtiyaç var Evet, Niye yapacağız işte bir şekilde. Üç, ben 3-4 arası kıyafet verilecek şekilde size iyi olur. Zaman geçirirler. Yani verdikten sonra birlikte zaman geçirirler. Biletlerin arkasını okumaya vakit olur. Yani net bir çizgi çizin. Çünkü saat 6'da bile, yani biz tak kulinerken bile insan geldi. Tamam. Onun net duyurulması. Mesela o yap çektiğiniz videoda belki evet. bam diye bir şey yazmak, daha büyük puntolarla yazmak önemli olabilir. Fulya da bana girişte çeşitli tanıtım yazılarının olması çok önemli dedi. Nereye nasıl gideceğimi bilmiyordum. Ortada kaldım. Birilerine sormak zorunda kaldım. Hatta yanlış geldiğim sandım dedi. Bir de onun fikri şu. Her birinin üzerinde ne olduğunu yazılmalı. Mesela erkek reyonu. Bir erkek yazın. Üstünde kadın yazın, tişörtler buraya diyeyim. Çünkü ben tek tek herkese anlattım, açıkçası çok yoruldum o gün. Hı hı. Ee, üstünden kamyon geçmiş gibi oldu. Etkinlik yor... yapmak öyle bir şey. Yorucuymuş. Yani 20... Yorucu tabii ki. Yirmi, 20, kişiyle. 200 kişiyle. İki yüz kişiyle ilgileniyoruz <gülüyor> <100 cetkinliğimizde. gülüyor> Bir de ben aslında şöyle düşünüyorum. Mesela bu kadar fazla erkek kadın diye ayrılması taraftar değilim ben ya. Garip diyeceksin belki de. Çünkü mesela bazı kıyafetler zaten sadece kadınlar için olabiliyor yani, yani kullanım açısından evet anlarsın ama bazıları da gerçekten erkekler tarafından giyilebilecek mesela kadın kıyafetleri oluyor ya da kadınların giydiği, giyebileceği erkek kıyafetleri oluyor. Şimdi burası erkek reyonu burası bayan reyonu diye ayrıldığında her Ne kadar herkes istediği gibi gidip diğer taraftan da bir şey seçebilecek de olsa bu yani kıyafetlerin üstüne giydirilmiş olan da bir kimlik var ya sonuçta. Yani o desen, o kesim kadınlar içindir. Bu desen, bu kesim, bu renk erkekler içindir falan gibi bir şeyin de sınırlarını biraz böyle gevşeten, aslında böyle karma karışık bir şeyin olması benim hoşuma gidiyor ama bu e, tabii ki yani olabilir, ayıra da biliriz. E, Ayırmayabiliriz. Sadece benim hissiyatım o yani. Erkek kadın bir arada oldu, aksesuar bölümüydü. Hı. Şapkalar, atkılar, eldivenler, ayakkabılar bir aradaydı. Ee, orada şey olmadı, hani rahat oldu. Anlıyorum ne demek istedi. Bir tanesini deneyebiliriz. Evet. Denedikçe belki o Bence de. Peki başka notum yok kendi not, kendi notlarımda. Hı hı. Bence de me, e, mekan da mekanı. A, anlatıcı yazılar yazmak önemli hı hı. buraya gider giysi takasına gider şu saatte başlıyoruz filan yazmak gibi böyle büyük tabelalar yapmak bence güzel olabilir ben yine Süper. de ayakkabılar buraya şey çünkü o zaman şöyle diyeyim kadın erkek değil de hı hı. Şimdi askıya mesela şunları asın dedim ben. Çünkü askılarım sınırlıydı. T-shirtleri, etekleri, şortları, e, pantolonları lütfen kolların üzerine koyun dedim. O yüzden t-shirt, etek, pantolonun kolilerin üzerine yazısını yazabilirim. Tabii tabii onu yazabilirim. Askıya sadece asılacak elbise hı hı. ve gömlek asın, kazak asın diyebiliriz. Evet, güzel. Bence iyi oldu yani etkinlik. Geri dönüşleri de fena olmadı yani. Bir de tabii yani ben senin zaman olarak da biraz sıkıştırdım çünkü sen fikirle geldiğin zaman evet 3 hafta falan evet demişti ama benim de bazı konularda işte inanışlarım var içgüdüsel olarak şöyle yani, yani bunu mesela 3 hafta boyunca ya da bir buçuk hafta boyunca tasarlayıp sonra onu duyurup sonra işte mükemmel bir etkinliği hayal etmektense mümkün olduğunca minimumda sadece hayal edebildiğimiz ve elimizden geldiği kadarıyla üzülmemek bunu için. ortaya koyup, yok üzülmemek için değil e, çünkü hmm. zaten asla tamamen tasarlayamıyorsun e çünkü bunu da ilk defa yaptığımız için, organize ettiğimiz için neler olabileceğini biz bilmiyoruz Hani bunun içerisinde daha önce işte 100 kere bunun tasarımında ya da organizasyonda yer alıp bir deneyimimiz olsa hani bunun üstünde bir fikir geliştirebiliriz. Ama işte bunu hani böyle bir e, yani denize atlamak gibi böyle yüzmeyi denize atladıktan sonra öğrenmek gibi bir benim şeyim var. Yani bence de iyi oldu. Çünkü mesela hayal ettiğimiz mekansal kullanımları belki biz daha fazla şekilde geliştiremeyecektik zaten. Hani orası böyle kullanacak, burası şöyle olacak falan diyecektik. Ve yine de bu tepkiler gelecekti mesela. Ama üstüne daha çok kafa yormuş olacaktık. Şimdi kullanımın içinden bize böyle bir tasarım bilgisi geriye geliyor. O yüzden bence zaten hani yapmanın da kıyafetleri Orada. Yani bir an önce bunu yapmanın kıymeti orada. Çünkü hem bunun ne kadar coşkulu bir şey olduğunu görmüş oluyoruz. Bunu sahiplenen başka insanlar da oldu çünkü geri dönüşlerde. Hem de bunun nasıl daha iyi işleyebileceğini dair fikirleri sadece kendi gözlemlerimizle değil... ...bir bu sefer bunu kullanıcılarından geriye alabiliyoruz. O da çok kıymetli bir şey. Yani bir sonraki etkinlikte orada olunacak olan insanlar... ...onların kendi istekleri doğrultusunda olayın nasıl değiştiğini gördüklerinde hoşlarına gidecektir yani bence keyifli bir durum. Ben de, de ilkini biraz daha e, teşekkürler. Şerefe. Bütün başından tutacak tutacak. Kaç bir şey Merak etmeyin, Murphy'yi kovacağız bugün. <gülüyor> Böyle. Evet, biraz daha amatör, biraz daha hızlı. Eski stadında olması iyi oldu bence. Bence de iyi oldu. Bir de şeyi de evet. söylemek lazım mesela o askıların asıldığı demirleri de e, ç, çıkma malzemeden hemen birkaç gün içerisinde yaptırdık kendimiz. Yani. Başka bir tane dükkanın aldık. başka bir tane dükkanın askılarıydı onlar. Onları kendi kullanımımıza göre demircilere yeniden kaynaklattırdık mesela. E, kolileri bütün kıyafetleri gerekli yere göndereceğimiz kolileri de aynı zamanda stand olarak kullanmaya karar verdik ve onları da dönüştürebilmek için üstündeki reklamları da biraz gizlemek açısından değil mi Üstünde Çünkü çünkü şey kullanılmış kollilerde onların hepsi aldıklarımızda yani kullanımdan çıkmış kollilerde onları başka bir amaçla kullanmak istediğimiz için de üstlerini boyadık aslında. Yani, yani... geri dönüşüme dair bir şey düşünüyorsunuz. Evet yani yeniden kullanım ve geri dönüşümle ilgili bence zaten bayağı yapılabilecek olan şey var yani Yapımız ve bunu Hı şeyler bunlar. Çok ihtiyacımız şey Yani Her konuda yani mesela daha kim bilir nerelere, nerelere varır yani enerji konusunda, binadık kullanımı konusunda vesaire. Yani biz hani mimari odaklı yola çıktığımız için biraz fazla angaj oluyoruz bazen ama en çok gündelik hayatta kullandığı şey aslında bu kılık kıyafet meselesi. Yani oradan başladığın zaman bu bir içgüdüye dönüşebilir diye umuyorum ama o yüzden kıymetli buluyorum etkinliği. Teşekkür ederiz Nazlı Hanım bize böyle bir teklifle geldiğiniz için. Şey bir daha fikirler gelecek iyi İyi bakalım.